Hepinize hayırlı günler kardeşler. Allah Azze ve Celle sizlere de, bizlere de mağfiret etmesin. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım inşallah.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 Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sormadan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah sizlere de bizlere de mağfiret eylesin razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin kardeşlerim. Bugün Allah izin verirse, sizlere güzel sözün anlam ve mahiyeti, şartları, hukukları nelir neler onların üzerinde durmaya çalışacağım. Kur'an'da güzel söz konusunda Allah Azze ve Celle insanlara güzel söz söyleyin. Sözün en güzelini söyleyin. Kollarıma söyle sözün en güzelini konusunlar ifadeleri geçer kardeşlerim. Bakara 83'te ve İsra 53'te. Bu ayetlerde geçen güzel söz kavil ve husun kelimeleriyle belirtilir. Kavil, söz anlamına gelir ki, ağızdan çıkan anlamlı seslere ve konuşmaya denir. Husun, güzellik, hoşluk, iyilik, mükemmellik anlamına gelir. Değerli, seçkin, rağbet gören şeylere denir. Allah hepimize sözün en güzelini söylemeyi nasip etsin kardeşlerim. Güzel söz, gönül alan, onur kırmayan, hak ve doğruyu gösteren sözlerdir. Hani derler ya halk arasında doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yani ortam bozulmuşsa demek ki doğru söz insanlara fayda vermeyen hale geliyor. Unutmayalım ki kardeşlerim, fertler arasında sevginin, hak ve doğrunun üstün tutulması, nefretin, düşmanlığın, nifakın giderilmesi, tamamen hakka uygun sözlerle mümkündür. Allah bir toplumun diğerini ayıplamamasını, kusurlarını araştırmamasını, aleyhinde iftira etmemesini emreder konuşma kabiliyeti Allah tarafından insanlar için verilmiş değerlerin en önemlisidir kardeşlerim. İşte bu yetenek sayesinde bizler kendi aramızda anlaşma imkanına sahibiz. Ve toplum halinde yaşamak mecburiyetinde olan bizler her gün defalarca bu yeteneğimizi kullanır ve etrafımızda Dost veya düşman halkaları meydana getiririz. Hep konuşmalarımızla. Şimdi güzel söz söylemek denilince hemen hemen insanların çoğu bunu iltifat etmek veya birine sevgisini dile getirmek ya da birine umut veren konuşmalar yapmak olarak algılarlar. Benimse anlatmak istediğim, vurgulamak istediğim bu değil kardeşlerim. Oysa bize Kur'an'ın öğrettiği güzel söz her ne kadar bu sayılanları içine alsa da çok geniş, farklı bir mana, anlam içine alır. Allah Azze ve Celle bize diyor ki kardeşlerim insanları Allah'a davet eden salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel söz var mı? Evet, Fussilet 33'te. Asıl güzel söz neymiş? İnsanları Allah'a çağıran, Allah'ın dinine uymaya davet eden sözdür güzel söz kardeşlerim. Güzel sözü söyleyen, yani Allah'a çağıranlar ise yalnızca iman edenlerdir. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. bir araya sırf çıkar için gelenler, çıkar için görüşenler, o çıkarları bitti mi, aynı kemiklerin kardeşliğine benzer. Evet, Allah'ın dinini anlatma, Kur'an ile, sünnet ile öğüt verme, iyiliği emredip, kötülükten men etme, Allah'ın ayetlerini hatırlatma, Bunların hepsi birer çağrıdır kardeşlerim. Ve insana söylenebilecek en hayırlı, en güzel sözdür. Allah hep bu sözlerle uğraşan, bunları öğrenen ve anlatanlardan eylesin. Bizi de, neslimizi de. Müminlerin insanı, insanları Allah'ın ahlakına, Kur'an'ın ahlakına yönelten bu sözleri, doğrudan karşılarındaki kişiyi hoşnut etmeye yönelik olmadığı gibi, bu davet herhangi bir menfaate de dönük değildir kardeşler. Hiçbir gönderilen resuller, peygamberler, nebiler, davetçiler, insanlardan bir ücret almamış, onları da vitrin kullanmamıştır. Tüm davetin, güzel sözün tek hedafı vardır o hedef de Allah'ı razı etmek ve muhatabın da Allah'ın razı olacağı ahlakta bir insan olmasını vesile kılmaktır. Evet kardeşlerim, tüm sözlerin tek bir hedefi vardır. O da Allah'ı razı etmek ve muhatabın da Allah'ın razı olacağı ahlakta bir insan olmasına vesile olmak. Evet bir baba bir anne en güzel eğitimcidir ve ilk eğitimcidir. İşte eğitimci olan bir anne ve babanın da hedefi ne yaparsa yapsın, her ameli Allah'a ait olduğunu ve Allah'ı razı etmek veyahut etmemek olduğunun bilincinde olmalıdır. Ve kendisinin de Allah'ın rızasını kazanmak üzere olan o ahlaklı olan bir insan olmaya kendini hazırlaması gerekir. Kardeşlerim hedef Allah'ın rızası ve onun rızasını kazanmak olunca Allah'ı zikretmek tevhidi ibadeti güzel ahlakı anlatma ahireti kazanmaya çağırmak gibi kimi zaman kişiye eksik olduğu yönlerde öğüt verme dinin emrettiği doğrultuda hataları eleştirme, korkup sakınmasını hatırlatmak da aynı şekilde güzel bir öğüktür. Allah Azze ve Celle kitabında hatırlarsanız güzel sözü, güzel bir ağaca benzeder. Yani hurma ağacına benzedir. İbrahim 24-25'te. Çünkü güzel sözün meyvesi güzel amel, güzel ağacın ürünü de faydalı meyvadır kardeşlerim. Güzel sözden maksat nedir? La ilahe illallah'tır. Güzel ağaçtan da mümin olduğudur. Bu tevhid kelimesi dışta da, işte de daima güzel amellerin meydana gelmesine sebep olur kardeşlerim. Allah'ın razı olacağı her iş bu kelimenin meyvesidir. Kötü sözse pis bir ağaca benzetilir. İbrahim 26'da. Ne diyor Rabbimiz? Çirkin söz rüzgarın şuraya buraya savurduğu köksüz, hafif, yararsız hatta zararlı ota benzer. Evet kardeşlerim. Bu kötü kelimede başta Allah'ı inkar etmek üzere dinin kötü ve haram saydığı sözlerdir. Çirkin söz, ruha zararlı olan köksüz, dikenli ağaç gibidir. Çünkü hem söyleyenin kendisine zarar, hem de başkalarını incitir yaralar. Kötü kelime, her türlü fitnenin, fesadın, felaketin ve musibetin de kaynağıdır kardeşlerim. Kötü söz hem dünyada hem de ahirette insanın felaketlere sürüklenmesine sebep olur. Sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamını ümmete tebliğ eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da birçok hadislerinde insanlara karşı güzel söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiş, bizzat kendisi de hayatı boyunca kaba sözlerden sakınmış, şahsına hakaret eden insanlara bile Allah'ım onlara hidayet et, onlara gerçeği öğret, onlar gerçeği bilmiyorlar diye dua etmiştir. Evet kardeşlerim, insanları Allah'a davet, işin şuurunda olan müminlere yüklenen en önemli sorumluluktur. Bakın Rabbimiz ayetinde sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa ermiştir diyor. Yani Allah bizim hep bir, beraber ve iyiliği emreden bir topluluk olmamızı emrediyor. Ama bakın, inandım diyen insanların hep hal, hareket, yaşantı, konuşma hep münafıkça, ve nifakçı hareketler olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Allah diyor ki azze ve celle sizden hayra çağıran iyiliği emreden, kötülükten, nehyeden bir topluluk olsun. Şöyle bir etrafınıza Allah için bir bakın. İyiliği emreden bir topluluk var mı? Varsa siz ona monta olabiliyor musunuz? İyiliği emretmeyen, kötülüğü nehyetmeyen, kendileri kötülükte olan, iyiliği anlamayan, hazmedemeyen, kendilerine doğru diyen, sadece kendi birliğini korumak sıkıntısı içine giren insanların yanına mı gidip onlarla birlikte olmaktan mı hoşlanıyorsunuz? Yoksa Allah için bir araya gelenlerden. Şöyle bir bakın kardeşler. İnsanların büyük bir bölümü diğer insanları Allah'a gereği gibi iman edip sadece ona ibadet etmeye davet etmenin kendilerine verilmiş bir mesuliyet olduğunu çevrelerindeki kişileri güzel söze davet etmenin bir ibadet olduğunu maalesef düşünmüyorlar. Yani bu sorumluluğun bilincinde değildirler. Öyle insanlar tanırsınız ki karda, kışta, yayan vesayeti yoktur. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden topluluklara koştuklarını görürsünüz. Ve onların şöyle vartavalar, masallar okuduğunu görürsünüz. Araba olsa şunu yaparım, şunu olsa bunu yaparım. Bakın bu insanlara, konuştukları her şeyle Allah onları imtihan etmiştir. Onlara araba imkan vermiştir ama onları sohbetlerde göremez. Ama nerede bir nifak tohumu var? Nerede bir münafıklar topluluğu var? Oralara tek tek gittiklerini ama ilim meclislerine gelemediklerini görürsünüz. Bunlar sorumluluk bilincini yitirmiş insanlardır. Ve nifaha batmış, kirlenmiş insanlardır. Kardeşlerim, insanların çoğunu güzel söz söylemekten, güzel söze icabet etmekten alıkoyan şeytandır. Kur'an ise bize şeytanın insanları güzel söz söylemekten uzaklaştırmaya çalışacağını, çirkin ve kötü sözlerle aralarına düşmanlık sokacağını ve bunu sokmak istediğini haber verir. Eğer bizler inandım diyen insanlar Kur'an okusa Bakın İsrail'li 3'te işte, kullarıma söyle, sözün en güzelini konuşsunlar. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır buyurmaktadır. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. <gülüyor> Nefsine uyup da şeytanın adımlarını takip edenler için Tabii ki dünyevi zevkler her türlü güzel gayelerin üstünde olur. Mesela vicdanları onları hata yapan birine karşı affedici olmayı, kötü söz söyleyene karşı güzel sözden mukabele etmeyi bildirse bile onlar nefsine uyup affetmemeyi, kötü söze daha kötüsüyle karşılık vermeyi tercih ederler. Fikirlerin değil, Vahyin değil, nefislerin konuştuğu, kibir ve hakaret dolu sözler, alaycı ve itici ifadeler bir üstünlük gibi görülebilir. İşte bu gibi insanlar bencillikleri, kendi akıllarını beğenmeleri, büyüklenmeleri ve şeytanın fısıltılarına kulak vermeleri nedeniyle imanlarının sesini dinlemezler kendilerine hatırlatan güzel söze uymazlar. Vicdanları bunların doğruluğuna tam bir kanaat getirdiği halde sırf zulüm ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ederler. İşte bozguncularının sonunun nasıl olduğuna bir bak diyor Nemil 14'te Allah Azze ve Celle. Allah bizleri ve neslimizi her türlü kirden, günahtan Uzak kılsın kardeşlerim. Kavmimizin işlediği günahlardan dolayı Rabbin bizleri hesaba çekmesin. Allah bizlere acısın. Kardeşlerim, eşyanın yaratılış gayesinin dışında kullanılması onun değerini düşürür. Sesim geliyor mu? Ne? Ne? Konuşma yeteneğini yaratılış amacı ise hakkı söylemektir. Ve muhataba meramı ifade edebilmektir. Allah razı olsun. Şimdi sözü yerinde kullanma onu tesirli kılarken dikkat edin yerli yersiz sarf edilen sözde insanın söz etkisini ne yapar? Azaltır. Anlatılmak istenen manayı daha da karmaşık duruma getirdiği gibi o nisbette de muhatabını sıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az kelime ile çok mana ifade etme özelliğiyle gönderilmiştir. Kur'an ve hadislerin edebi, uslubu budur. Allah bize de az sözden çok şey anlatma kabiliyeti versin kardeşlerim. Unutmayalım ki söylenen söz, kişinin inanç, görüş, düşünce ve davranışlarının dilidir. Yani sen, seninle konuşan bir insanın inancını, görüşünü, düşüncesini, davranışını ağzından çıkan bir sözle ölçebilirsin. Dikkatli olman gerekir. Yani söz kişinin aynasıdır, portresidir. İçinin dışa yansımasıdır. Çünkü kişi dilinin altında gizlidir kardeşlerim. Ali Allah kendisinden razı olsun. Şöyle diyor bakın. Bana soru soranın zeka seviyesini ben sorduğu sorudan anlarım diyor. Evet kardeşlerim. Ama unutmayalım ki insan inandığından düşündüğünden ve yaptığından başkasını da söylememelidir. Çünkü bu yalan olur. Ve hakikatin de gizlenmesi olur. Aldatma, iki yüzlülük, riyakarlık ve münafıklık olur. Bu tür yalan ve yanlış sözler ne denli süslü, yaldızlı kelime ve cümlelerle ifade edilirse edilsin, bunlar hoş değildir ve haramdır. Kişi bilerek söylediği her sözden sorumludur, her dinlediğinden sorumludur. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Söz dediğimizde küfür, kıybet, laf taşıma, iftira, yanlış, yalan, çirkin söz söyleme zaten güzel insanların işi değildir. Bu ancak bunun ötesinde boş, söz söylemekten hoşlanan insanların işidir. Allah bizlere imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin kardeşlerim. Zaten Allah Azze ve Celle müminlerin vasfını anlatırken, onlar diyor faydasız bir söz işittiklerinde oradan ne yaparlar? vakarla uzaklaşıp giderler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı ayet doğrultusunda Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun demiştir. Yani gereksiz tartışmaları Rabbimiz hiçbir zaman hoş görmemiştir kardeşlerim. Evet. Kur'an'a göre söz söyleme sanatı vardır kardeşlerim. Hakkı ve doğru söyleyin diyor ahsap 70'te. Demek ki birinci kayıda hakkı söyleyeceksiniz, nerede olursa olsun doğruyu söyleyeceksiniz. Hakkın zıttı batıl, doğrunun zıttı da yalandır kardeşlerim. Yani hakkı söylemiyorsanız doğruyu konuşmuyorsanız muhakkak batılı ve yalanı konuşuyorsunuz. Yani hakka kulluk edemediğini konuşmanla şeytana kulluk yapar duruma düşeceksin. Her hak söz aynı zamanda doğru ve her doğru da haktır kardeşlerim. Tıpkı her batılın yalan her yalanın da batıl olduğu gibi. Bir Müslüman nerede olursa olsun hakkı söylemeli, nerede olursa olsun doğruyu söylemeli ve doğruyu söylemek de zorundadır. Ve bu müminin mümin olmanın da alametidir kardeşlerim. Mümin, emin, güvenilir olan kimse demektir. Elinden, dilinden emin olunan kimsedir. Hakkı haykıran, Doğruyu dile getiren tüm peygamberler ve onların varisleri bu bedeli horlanma, hakarete uğrama, alaya alınma, işkence görülme, terk edilme, yalnız bırakılma, sürülme, hapse atılma, öldürülme biçiminde hepsi bunun bedelini ödemişlerdir. Ve bugün de bedel ödenmeye devam edilmektedir. Hak davetçileri bunun bedelini ödeyecektir. Değil hakkı, batılı söylemenin dahi bir bedeli vardır kardeşlerim. Hakkı haykırmanın bir bedeli olmasın mı? Eğer söylediğiniz hakikat ne kadar büyük ve önemli ise, ödeyeceğiniz bedel de o oranda büyük olacaktır. Allah bizlere yardım etsin, haktan hayırmasın. Tarih boyunca tüm zalim yöneticilerin gazabını kendilerine hakkı ve doğruyu söyleyenler celbetmiştir. Allah Resulü ve Vesselam en erdemliniz zalim yöneticiye karşı hakkı haykırmaktır buyurmuştur. Evet, ikinci kaidemiz Kur'an'ın münasip bir şekilde konuşunuz diyor. Nisa 5 ve 8'de. Şimdi ayeti kerimede maruf, iyi, güzel ve münasip anlamlarına gelir kardeşlerim. Şimdi bu ifade ayette karı koca ilişkileri bağlamında yer alır. İster karı koca ilişkileri, ister tüm insani ilişkilerde konuşma stili argümanlar ve sözcükler olaydan olaya. Yerden yere ve zamandan zamana değişik arz edebilir ve arz etmelidir de. Asıl olansa amaca ulaşmaktır. Hakikat tek, lakin bir hakikati anlatmanın yolu ve yordamı tek değildir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlara akıllarının alacağı şekilde konuşun demiştir. Yani söyleyeceğiniz sözün sadece doğru olması yetmiyor. Eğer sözünüzün hedefini bulmasını istiyorsanız doğruyu doğru bir zamanda ve doğruyu doğru bir zeminde ve doğruyu doğru bir uslupla söylemek zorundasınız. İşte ayette maruf olarak geçen ve münasip diye çevirdiğimiz şey budur. Üçüncüsü ise, onlara kendi konumları hakkında detaylıca konuş, tesirli söz söyle diyor. Nisa 63'te. Yani, söylenecek sözün öz benliklerine etki edebilecek söz olmasını tembih etmektir. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Dudaktan çıkan sözün varacağı yer kulağın kepçesidir. Yürekten çıkan sözün varıp duracağı yerse muhatabın gönlü olacaktır. İşte ayetin esas vurguladığı şey davete muhatap olan insanın ilgisini yine insana yani kendi gerçeğine çekmektir. Kendi gerçeğini görmeyen biri kendisiyle değil hep başkalarıyla, hep onlarla bunlarla uğraşacaktır. Onlarla ilgilenecektir. Müslümanın şiarı ise önce kendisiyle, eşiyle, çocuklarıyla uğraşmasıdır. Kendisini sürekli ilgi odağından uzak tutan kimseler, verilen hiçbir nasihat üzerine almazlar. Hiçbir davetin muhatabı yerine kendilerini koymazlar. Dolayısıyla bu tür insanlar, öğüt almaz, söz dinlemez ve hiçbir hallerini düzeltmezler. İşte onlar kördürler, sağırdırlar, dilsiz biri gibidirler. Namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, hacca da gitseler, bunların körlüğü, sağırlığı, dilsizliği aynıdır. Allah hepimize gören bir göz, işiten bir kulak, Duyan, hassas olan, etkilenen bir kalp nasip etsin kardeşlerim. Kur'an'ın dördüncü ustu buysa ona yumuşak bir ustupla söz söyleyin. Bu ilahi uyarıyı da biliyorsunuz Firavun'u uyarmakla görevlendirilen Hazreti Musa ile Harun'a yapılmıştır. Aslı olan İslam'ı insana taşımaksa kardeşlerim ki böyledir. Bu uğurda meşru olan her yöntem denenmeli, bunların başında da tatlı dil ve güler yüz gelmelidir. Firavun'a git, o azdı. Onu yumuşak söz söyle. Ola ki anlar diyor. Allah Azze ve Celle. Bakın günümüze gelin, günümüzde Müslüman kardeşine bir doğruyu ileten, hatada gördüğü bir kardeşini uyaran, kimi Müslümanların takındığı usluba bakın, Firavun'a dahi takınılmayacak kadar nefret ettirici ve gaddarca olabilmektedir. Evet. Beşinci ise, insanlara güzel söz söyleyin. Allah Azze ve Celle kullarıma söyle, güzel sözün en güzelini konuşsunlar diyor. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşler. Demek ki Kur'an'a göre güzel söz söyleme de bir sanat. Hakkı ve doğruyu söyleyeceğiz. Münasip bir biçimde konuşacağız. Onlara, kendi konumları hakkında detaylıca tesirli bir söz söyleyeceğiz. Yumuşak bir ustupla ve sözün en güzelini konuşacağız. Evet. Ama bunu da yapabilmek için Allah'ın kitabını iyice bir okumamız gerekiyor. Demek ki güzel sözün özellikleri var kardeşlerim. Konuşma ve yazma kabiliyetini bize Allah vermiştir. Lisanların değişik, çeşit çeşit olması yine Allah'ın kudretini gösteren özelliklerdendir. Bakın her milletin her ırkın değişik bir konuşma şekli var. Ama hayvanlarda hiç değişiklik yoktur. Köpek Türkiye'de de aynı şekilde havlar, Amerika'da da aynı şekilde havlar, Avrupa'da da aynı şekilde. Yani köpeğin dili farklı değil. Nerede yaşarsa yaşasın, aynı dili konuşur. Kuş da aynı şekilde. Ama insanlar değişik değişik konuşur kardeşlerim. Her peygamber kendi kavminin içinden çıktığı toplumunun konuştuğu dille tebliğ ve davet yapmıştır. Dinin amaç dilinse araç olmasından dolayı her Müslümanın kendi ana dilini çok iyi bilmesi ve onu çok güzel bir şekilde kullanması dinini tanıyabilmesi ve kendi toplumuna tanıtabilmesi açısından çok önemlidir. Onun için insanlar kullandıkları kelimelerle düşünürler, onunla yaşarlar, onunla inançları öğrenirler ve onunla ifade ederler. Ve insanlar birbirleriyle dil sayesinde anlaşırlar kardeşlerim. Beraber yaşadığımız insanlarla iyi iletişim kurma, sosyal hayatta başarılı olmak için de konuştuğumuz dili iyi bilmek ve düzgün kullanmak zorundayız. Evet, Rabbimiz subhanahu ve teala insanları Allah'a davet eden, salih ameli yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir tavrınla önle. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki yakın bir dost olur. Bu ancak sabredenler buna kavuşturulur. Bunu ancak hayırdan büyük pay sahibi olan kimse kavuşturulur diyor Fussilet 33 34 ve 35'te. Sen Rabb'ın yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Çünkü Rabbim kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de en iyi bilendir. Nahım 125'te. Evet kardeşlerim, bakın bu ayetlerden yola çıkarak güzel sözün içerik yönüyle özelliklerini şöyle tespit edelim. Demek ki birincisi Allah'a davet olacak. İnsanları mutlak doğruya, tevhide İslam'ın ana esaslarına çağırmalıyız. Kendi beşeri doğrultularımıza, kendi fırkamıza, kendi cemaatımıza dernek veya vakfımıza değil insanları Allah'a ve onun dinine onun tartışmasız doğrularına davet etmeliyiz güzel sözün içerdiği anlam ve mahiyetlerden birincisi budur İkincisi ise salih ameldir yani sadece sözle yaptığımız davetle yetinmeyip hal dili, beden dilini de kullanma, anlattığımızı önce ihlaslı bir şekilde nefsimizden yaşama ve örnek olmamız gerekmektedir. Unutmayalım ki kardeşlerim, eteği tutan tutuşan itfaiyeci kendini kurtarmadan dışarıdaki yangını söndüremez. Evet, üçüncüsü ise ben Müslümanlardanım demek. Yani Allah'a teslimiyet İslam prensiplerini tavizsiz yaşamaya çalışmak İslam kimliğinden başka kimlik ve adiyetleri öne çıkarmama, şahsiyet sahibi olma ve dünye ve çıkar gözetmemek demektir. Allah'a davet edeceğim, salih amel işleyeceksin, ben Müslümanlardanım diyeceksin. Diğer ayet ve hadislerden yola çıkarak güzel sözün diğer temel içerik özelliklerine şunları da ekleyebiliriz ki kardeşlerim hayırlı ve faydalı şeyler konuşmak. Demin de dediğimiz gibi kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sus. Beşincisi aksi gerekmediği müddetçe sevindirici, müjdeleyici sözler söylemeli. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, diyor. Evet. Tatlı bir çift söz, muhataba verilmiş bir sadakadır kardeşlerim. Muhatabın seviyesine göre uygun sözler söyleyeceğiz. Bunlar neymiş? Allah'a davet etme, salih amel işleme, ben Müslümanlardanım deme, hayırlı ve faydalı sözler konuşma, aksi gerekmediği müddetçe sevindirici ve müzdeleyici sözler söylememe. Evet. güzel sözün uslub yönüyle özelliklerini yine ayetlerden yola çıkarak şöyle tespit edebiliriz kardeşlerim. Kötülüğü en güzel bir tavırla önleme. Kötülük en güzel haslet neyse onunla önlenmelidir. Mesela öfkeye sabır, bilgisizliğe hilim, kötülüğe af ve iyilikle karşılık vermedir. Düşmanı yakın bir dosta dönüştürme çabası. Sabırlı ve hayırlı olma. Hikmet sahibi olma. Hikmetli sözlerle Rabb'in yoluna çağırma. Güzel öğütle hitap etme. Sesim geliyor değil mi kardeşler? Evet kardeşlerim. Demek ki tatlı dille, yumuşak üslupla insanlara mesajı sevdirerek varsa kolaylık yolunu göstererek konuşma müjdeleyici olmaya çalışma nefret ettirmeme bıktırmama alternatif göstererek kötülüğü değiştirme yıkıcı değil yapıcı olma muhatabın özel durumunu dikkate alarak onun seviyesine göre akla ve duygulara hitap etme uygun yer ve zamanı gözetme, öncelikleri tespit ederek ana esaslara çağırma, evet, tecrücü olma, bıktırmaksızın tekrar tekrar mesajı değişik vesilelerle iletme, kıssa ve misallerden örnek ve temsillerden yararlanma gerekir. Gereksiz tartışmalardan, nefis meselesi yapılmasından veya kişinin onurunu rencide edecek davranışlardan, alay ve hakaretlerden uzak bir ifade tarzı kullanmak gerekir. En güzel şekilde münakaşa ve mücadele etmek gerekir. Eğer başka çare yoksa ve mecburen münakaşa ve fikri mücadele etmek zorunda kalırsak, Yine olgun ve onurlu bir mümine yakışan tavırla en güzel metotla münakaşa ve mücadele yapmak gerekir. Allah Azze ve Celle bize, onlar yani münafıklar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulme, haksızlığa uğrlayan başka. Allah her şeyi iştendir, bilendir. Onların Allah'ı bir tarafa bırakarak taptıkları putlara söylemeyin. Onlar da bilerek Allah'a söylemesinler. Evet kardeşlerim. Konumuz güzel söz ve anlam mahiyetiydi. Hem manasının üzerinde hem de Rabbimiz'in bizden istediği şeylerin üzerinde durmaya çalıştık. Vermek istediğimiz mesaj sözleri ne olursa olsun kullanan müminin Allah'a davette insanı mutlak doğruya, tevhide ve İslam'ın ana esaslarına çağırmak olduğunu kendi beşeri doğrultularına, münafıkların derneklerine, cemaatlerine, vakıflarına değil, kendi egolarının tanımlarına değil, insanları Allah'a ve onun dinine, onun tartışmasız doğrularına davet etmeliyiz. Ve salih amel işlemeliyiz. Ve gerinerek ben Müslümanlardanım demeliyiz. Hem sözde, hem yaşayışta, hem görünüşte İslam'ın prensiplerinden taviz vermemeliyiz. Kafirlere bir bakın kardeşlerim, sözlerinde, amellerinde ve ben şuyum demelerinde bir çekingenlik var mı? Allah bizlere sözün en güzelini söyleyin, Allah'a davet edin, salih amel işleyin ve ben Müslümanlardanım. Deyin diyor. Faydalı, hayırlı şeyler konuşun. Aksi gerekmediği müddetçe sevindirici, müjdeleyici sözler söyleyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyor. Ve muhatabın seviyesine uygun sözler söyleyin diyor. Kötülüğü en güzel bir tavırla önleyin. Düşmanı bir dosta dönüştürme çabasına girin. Sabırlı olun, hayırlı olun, hikmet sahibi olun, hikmetli sözlerle Rabbinizin yoluna çağırın diyor. Güzel öğüt verin, en güzel şekilde münakaşa ve mücadele edin diyor. Allah bizlere anlattığımız doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Allah'ın dinini anlama, yaşama ve anlatmada İhlas nasip etsin. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna hakkıyla uyanlardan eylesin. Her türlü kötü sözden münafıklardan münafıkça davranışlardan sadık olmayanlardan da Rabbim bizleri uzak kılsın. Bizleri bir araya kendi sevgisi için getirsin ve kendi sevdiği için bir araya gelenleri de Rabb'im cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. Hem bizleri hem de neslimizi Rabb'im affe mağfiret eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike aşhede la ilaha illa ente estağfuruke ve tuğbiliyum. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Evet bugünkü sohbetim inşallah bu kadar Haftaya Pazartesi inşallah tekrar başka bir konuyla devam ederiz. Subhanke Allahumma sabihamdike Sorunuz yoksa ben müsaade istiyorum var mı sorunuz? Aleyküm. Evet. Hepinize selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü.